Tebük'ten sonra Bedir'den dönüş gibi Tebük'ten dönüşte üzüntülü olmuştu. Yokluğu sırasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kızlarından biri daha Ümmü Gülsüm radıyallahu anha ölmüştü. Bu sefer kızının kocası da Medine'de değildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun mezarı başında dua etti ve Osman radıyallahu anha eğer bekar bir kızı daha olsaydı kendisine vereceğini söyledi. Sefere katılmayan münafıklar teker teker peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gittiler ve özürlerini beyan ettiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları Allah'ın gizli düşünceleri bildiğini söyleyerek uyarmasına rağmen özürlerini kabul etti. Fakat geride kalan üç mü'mine Allah onlar hakkında hüküm verinceye kadar kendisinden uzak durmalarını ve diğer mü'minlere de bu üç kişiyle konuşmamalarını söyledi. Bu üç kişi 50 gün boyunca toplum dışı bir hayat sürdüler. Fakat 50. gün sabah namazından sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescidde Allah'ın onlara affettiğini ilan etti. Bu konuda nazil olan ayetler şöyleydi. Savaştan geri bırakılan üç kişiyi de bağışladı. Öyle ki bütün genişliğine rağmen yeryüzü onlara dar gelmişti. Nefisleri de kendilerine dar sıkıntılı gelmişti. Ve onun dışında yine Allah'tan başka bir sığınacak olmadığını iyice anladılar. Sonra tevbe etsinler diye onların tevbesini kabul etti. Şüphesiz Allah yalnızca o tevbeleri kabul edendir. Cemaat sevince boğuldu ve birçoğu güzel haberi onlara vermek için mescidden aceleyle çıktılar. İçlerinden en gençleri olan Kâb İbni Malik radıyallahu anh şehrin dışında kendisine tek kişilik bir çadır kurmuştu. Daha sonraki yıllarda yaklaşan bir atın ayak sesleri ve Ey Kâb! Müjde diye bir bağırma duyduğunu ve nasıl hemen secdeye kapandığını anlatırdı. Bu iyi haberin affedilme haberinden başka bir şey olamayacağından emindi. Kâb daha sonra mescide gitti. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme selam verdiğimde dedi, yüzü sevinçten parlıyordu. Bana annenden doğduğundan beri geçirdiğin en güzel gün için sevin dedi. Ey Allah'ın Resulü! Bu senden mi yoksa Allah'tan mı diye sordum. Hayır Allah'tan diye cevap verdi. Allah'ın Resulü sevinçli bir haberden memnun olduğunda yüzü ay gibi parlardı. Havazi'nin lideri Malik radıyallahu anh Müslüman olduğundan beri boş durmuyordu. Beni Sakif hala Taif'e girilmez diye kendileriyle övünebilirlerdi. Fakat şimdi tüm yönlerden uzak ve geniş Müslüman topluluklarıyla sarılmışlardı. Ve gönderdikleri her kervan yağmalanabilirdi. Hatta deve ve koyunları bile malikin adamları alır diye otlamaya dışarı çıkaramıyorlardı. Yanı sıra malikin adamları ellerine düşen sakifliler putperestlikten vazgeçmedikçe serbest bırakmayacaklarını ve öldüreceklerini ilan etmişlerdi. Birkaç ay sonra Taifliler, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme İslam'ı kabul edeceklerini bildiren, buna karşılık halkın, mallarının ve topraklarının güvenlikte olmasını isteyen bir anlaşma yapmak üzere bir delege göndermekten başka seçenekleri olmadığına karar verdiler. Tebük'ten Ramazan'ın başında dönülmüştü. Aynı ay içinde Taif'ten delegeler Medine'ye geldi. Delegeler konukseverce karşılandılar ve onlar için mescidin yanında bir çadır kuruldu. Eğer Müslüman olurlarsa yerleşim bölgelerinin İslam devletinin koruması altında olmasına karar verildi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların bazı isteklerini kabul etmedi. Delegeler latın üç yıl kadar tahrip edilmeden durmasını istediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu isteği geri çevirince iki yıla sonra bir yıla indirdiler. En sonunda bir ay mühlet istediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buna da hayır dedi. Daha sonra ona putlarını kendi elleriyle tahrip etmemeleri ve her gün beş vakit namaz kılmamaları için yalvardılar. Onlara namaz olmayan dinde hayır yoktur diyerek namaz kılmaları gerektiğini söyledi. Fakat putlarını kendi elleriyle tahrip etmemeleri konusundaki önerilerini kabul etti. Urven'in yeğeni Mughire'ye delegelerle birlikte gitmesini ve Mekke'den kendisine yardım etmek üzere Ebu Sufyan'ı alıp Lat'ı tahrip etmesini emretti. Müslüman olduktan sonra delegeler Ramazan'ın geri kalanını Medine'de oruç tutarak geçirdiler ve daha sonra Taif'e döndüler. Ebu Sufyan gruba Mekke'de katıldı fakat putu kıran tek elli idi. Muhire'nin kabilesi Urve ile aynı kaderi paylaşmasından korkarak onun için bazı koruma önlemleri almışlardı. Fakat kırılan put için feryat eden kadın seslerinden bir başka müdahale olmadı. Şehrin teslim olmasına en çok üzülen kişi ne şehrin vatandaşı ne de latın bağlılarındandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke üzerine yürüdüğünde Hanzala'nın babası Ebu Amir ve Ciritçi Vahşi kendilerine yenilmez bir şehir olarak görünen Taif'e sığınmışlardı. Fakat şimdi nereye sığınabileceklerdi? Ebu Amir Suriye'ye kaçtı ve orada kendi kendine ettiği bedduayı yerine getirerek yalnız ve yuvasız bir sürgün olarak öldü. Sakifli bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Müslüman olan hiç kimseyi öldürmediğini söylediğinde Vahşi hala nereye gidebileceğini düşünüyordu. Vahşi bunun üzerine Medine'ye gitti. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gidip kelime-i şehadet getirdi. O böyle yaparken müminlerden biri onun Hamza radıyallahu anh'ı öldüren köle olduğunu anladı ve ''Ey Allah'ın Resulü bu Vahşi'' dedi. Olsun dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü bir kişinin İslam'a girmesi benim için bin kafiri öldürmekten daha iyidir. Daha sonra gözleri önündeki siyah yüzde gezindi. Gerçekten sen vahşi misin diye sordu. Adam doğrulayınca otur ve Hamza'yı nasıl öldürdüğünü bana anlat dedi. Adam anlatmayı bitirdiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yazıklar olsun yüzünü benden uzak tut. ''Bırak da sana bir daha bakmayayım.'' dedi. Ebu Amir'in kuzeni İbn Ubey'e gelince, Tebük'ten bir ay sonra hastalandı ve birkaç hafta sonra ölmek üzere olduğu anlaşıldı. Eski kaynaklar onun nasıl öldüğü, mümin olarak mı, münafık olarak mı konusunda farklı görüşler öne sürmüşlerdir. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onun başında cenaze namazı kıldığı ve kabri başında dua ettiği konusunda hepsi aynı fikirdedirler. Bir kaynağa göre Ömer radıyallahu an peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz için yerini aldığında onun yanına gitmiş ve bir münafaa bu kadar lütufta bulunmaması için ona karşı çıkmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona gülümseyerek şu cevabı verdi. Ömer arkama geç bana bir seçenek verildi ben de seçtim. Bana sen ister onlar için bağışlanma dile ya da istersen onlar için bağışlama dileme. Onlar için yetmiş kere bağışlama dilesen de Allah onları kesinlikle bağışlamaz denildi. Eğer yetmiş defadan fazla bağışlanma dilediğimde Allah'ın onları bağışlayacağını bilsem dualarımın sayısını artırırdım. Daha sonra namazı kıldırdı, tabutun yanında mezarlığa kadar yürüdü ve mezarın başında durdu. Bundan kısa bir süre sonra münafıklar hakkında şu ayet nazil oldu. ''Onlardan ölen birinin namazını hiçbir zaman kılma.'' Mezarı başında durma. Çünkü onlar Allah'a ve Resulüne karşı küfre saptılar ve fasıklar olarak öldüler. Fakat başka kaynaklara göre bu ayet, Tebük'ten döndükten hemen sonra nazil olan vahyin bir bölümüydi. Bu ayet İbnu Ubey'e uygulanamazdı. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu hastalığı sırasında ziyaret etmiş ve ölümün yakınlığının onu değiştirdiğini görmüştü. İbn-i Ubey peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den öldüğünde kefenlenmek için bir elbisesini ve kabre kadar tabutunun yanında gitmesini istemiş. O da bunu kabul etmişti. Daha sonra da ey Allah'ın Resulü ümid ederim ki tabutumun yanında dua eder ve günahlarımın affı için Allah'tan bağışlanmamı dilersin demişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine kabul etmiş ve o öldükten sonra da sözünü yerine getirmişti. Tüm bu olaylar sırasında ölen adamın oğlu Abdullah da vardı. Peygamber aleyhissalatü vesselama elçiler gönderen tek kabile Sakif değildi. Heyetler yılı olarak anılan hicretin bu dokuzuncu yılında Medine'ye Arabistan'ın her tarafından daha birçok elçiler geldi. Bunlar arasında Yemen'in çeşitli bölgelerinden gelen elçiler ve putperestliği bırakıp Müslüman olduklarını duyuran dört him yerli prensin mektupları da vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara samimiyetle cevap verdi. Onlara İslam'ın emirlerini haber verdi. Dinine bağlı olan bir Yahudi veya bir Hristiyanın dininden döndürülmeyeceğini fakat cizye ödeyip Allah'ın Resulünün himayesi altında olacağını belirterek Yahudi, Hristiyan ve Müslümanlardan vergi toplamak üzere göndereceği elçilere iyi davranmalarını emretti dinsel ayrılıklarla ilgili olarak nazil olan bir ayette şöyle deniliyordu. Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol, yöntem kıldık. Eğer Allah dileseydi, sizi bir tek ümmet kılardı. Ancak bu size verdikleriyle sizi denemesi içindir. Artık hayırlarda yarışınız. Tümünüzün dönüşü Allah'adır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri size haber verecektir gelen heyetlerin hepsinden sonuç alınamıyordu. Biri Maun'daki katliamdan sorumlu olan Amir İbni Tufeil şimdi Beni Amir'in başına gelmiş ve kabilesinin baskıları sonucunda Medine'ye gelmek zorunda kalmıştı. Fakat cahil bir adamdı. İslam'a karşılık Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den kendisini halifesi olarak ilan etmesini istedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ''O ne senin içindir, ne de kabilen içindir.'' dedi. ''O halde dedi amir, sen şehirleri yönet, bana da göçebeleri ver.'' ''Hayır.'' dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. ''Fakat sana süvarilerin idaresini veriyorum. Çünkü sen atlardan anlayan bir adamsın.'' ''Bedevi lider için bu yeterli değildi.'' ''Hor görerek, bir şeyim olmayacak mı yani?'' dedi. ''Geriye dönerek, her tarafı sana karşı atlılar ve yayalarla dolduracağım.'' dedi. O gittikten sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua etti. Allah'ım beni amire hidayet ver ve tufeilin oğlu amirin şehrinden İslam'ı kurtar. Amir yolda bir saldırıya uğradı ve eve varmadan öldü. Kabilesi yeni bir temsilci kurulu gönderdi ve anlaşma yapıldı. Şair Lebit radıyallahu anh de elçilerden biriydi ve Müslüman olmuştu. Bundan sonra şairliği bırakmak istediği söyleniyordu. Buna karşılık Allah bana Kur'an'ı verdi demişti. Fakat yine de yeteneklerini dinin hizmetinde kullanarak ölünceye dek şiir yazmaya devam etti. Hac zamanı yaklaşıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hacılarla ilgilenme görevini Ebu Bekir radıyallahu anh'e verdi. Ebu Bekir radıyallahu an Medine'den 300 kişiyle yola çıktı. Fakat onlar gittikten kısa bir süre sonra Müslüman ve Müşrik Mekke'ye giden tüm hacıların duyması gereken önemli bir ayet nazil oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana benim ailemden birinden başkası temsilci olamaz dedi ve Ali radıyallahu anha tüm hızıyla gidip hacılara yetişmesini söyledi. İnen ayetleri Mina'da okuyacak. Ve o yıldan sonra Kabe'ye çıplak girilemeyeceğini, putperestlerin son defa hac yaptıklarını ilan edecekti. Ali radıyallahu anh yetiştiğinde Ebu Bekir radıyallahu anh topluluğa kumanda etmek üzere mi geldiğini sordu. Ali radıyallahu anh onun kumandası altında olacağını söyledi ve birlikte yola çıktılar. Namazları Ebu Bekir radıyallahu anh kıldırdı ve hutbeleri de o okudu. Bayram günü tüm hacılar kurbanlarını kesmek üzere Mina vadisinde toplandıklarında Ali radıyallahu anh ilahi mesajı açıkladı. Mesajın konusu putperestlere serbestçe gidip gelme için dört ay mühlet verildiği, bu süreden sonra Allah'ın ve Resulünün onlara karşı bir sorumlulukları olmayacağı idi. Onlara savaş ilan edilmişti. Bundan sonra görüldükleri yerde öldürülecek ya da esir alınacaklardı. İki istisna yapılmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle özel anlaşması olan ve bu anlaşmaya uyanlar anlaşma süresi bitinceye dek güvenlikte olacaklardı. Eğer bir putperest himaye isterse ona himaye verilecek, İslam ona tebliğ edildikten sonra emin bir yere yerleştirilecekti. Putperestlerin çıkarılmasıyla sadece ticaretlerin durgunlaşacağına değil, değerli hediyelerden de mahrum kalacaklarını zanneden yeni Müslüman olan Mekkelilere hitaben yeni bir ayet nazil olmuştu. Ey iman edenler! Müşrikler ancak pisliktirler. Öyleyse bu yıllardan sonra artık mescidi harama yaklaşmasınlar. Eğer ihtiyaç içinde kalmaktan korkarsanız, Allah dilerse sizi kendi fazlından zengin kılar. Hiç şüphesiz Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibi olandır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hicretten sonra 10. yıl olan ertesi yılın hemen hemen tümünü evde geçirdi. İbrahim yürümeye başlamıştı ve henüz konuşmaya başlıyordu. Hasan radiyallahu anh ve Hüseyin radiyallahu anh'ın Zeynep radiyallahu anh'a adında bir kız kardeşleri olmuştu ve Fatıma radiyallahu anh'a dördüncü bir çocuk bekliyordu. Ailenin diğer yakınları arasında Cafer radiyallahu anh'ın üç oğlu vardı. Cafer'in ölümünden sonra Esma radiyallahu anh'a ile evlendiği için bu üç çocuk Ebu Bekir radiyallahu anh'ın üvey oğulları oluyordu da bir bebek bekliyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Esma'nın kardeşi ümmül Fadlı çok severdi. Mekke'deyken sık sık onu ziyaret etmek adetiydi. Abbas radıyallahu anh Medine'ye yerleştiğinden beri yine sık sık ziyaret ediyordu. En büyük oğulları Fadl olgunlaşmış ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından sevildiğini gösteren birçok olayla karşılaşmıştı. Bunlardan biri de Peygamber aleyhisselatü vesselamın meymunede kaldığı zamanlar yeğeni Fazlı onunla birlikte kalmaya davet etmesiydi. Delegeler bir önceki yıl gibi gelmeye devam ediyordu. Bunlardan biri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle anlaşma yapmak isteyen Necran Hristiyanlarındandı. Onlar Bizans yönetimindeydiler ve geçmişte Konstantinopolden birçok yardım görmüşlerdi. 60 kişi olan delegeleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte kabul etti. Onların dua etme vakti geldiğinde Peygamber aleyhissalatu vesselam onların doğuya dönerek dua etmelerine izin verdi. Kaldıkları sürece yapılan görüşmelerde birçok ilkelere değinildi. İsa'nın kişiliği hakkında Peygamber aleyhissalatu vesselamla aralarında birçok anlaşmazlıklar çıktı. Bunun üzerine şu ayetler nazil oldu. Şüphesiz Allah katında İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı. Sonra da ol demesiyle o hemen ol verdi. Gerçekten Rabbindendir. Öyleyse kuşkuya kapılanlardan olma. Artık sana gelen bunca ilimden sonra onun hakkında seninle çekişip tartışmalara girişirlerse de ki gelin oğullarımızı ve oğullarınızı ''Kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım, sonra karşılıklı lanetleşelim de Allah'ın lanetini yalan söylemekte olanların üstüne kılalım.'' Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetleri Hristiyanlara okudu ve onları kendisi ve ailesiyle buluşup ayette önerilen şekilde anlaşmazlığı çözmeye davet etti. Onlar düşüneceklerini söylediler. Ertesi gün Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldiklerinde Ali radıyallahu anh'ın, Fatıma radıyallahu anh'ın ve iki oğullarının yanında olduğunu gördüler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir aba giymiş ve hepsini de içine alacak şekilde yaymıştı. Bu nedenle bu beş kişiye ehli aba denirdi. Hristiyanlara gelince anlaşmazlığı artık daha fazla devam ettiremeyeceklerini anladılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlarla vergi vermeleri karşılığında kendilerinin, kiliselerinin ve tüm diğer mallarının İslam devletinin koruması altında olacağını vadeden bir anlaşma yaptı. Bu yılın ilk aylarında süren neşeli mutluluk İbrahim'in hastalanmasıyla birlikte sona erdi. Bir süre sonra onun uzun süre yaşayamayacağı ortaya çıktı. Onu annesi Mari'ye ve teyzesi Sirin tedavi ediyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu sık sık ziyaret ediyordu ve ölürken yanındaydı. Çocuk son nefesini verdiğinde kucağına aldı ve gözlerinden yaşlar boşandı. Onun yas ve feryatları yasaklaması, ölüm sonrasındaki tüm üzüntü belirtilerini de yasaklamış olduğu şeklinde anlaşılıyordu. Bu yanlış anlama hala bazı zihinleri meşgul ediyordu. Abdurrahman İbni Avf radiyallahu anh, Ey Allah'ın Resulü! Sen bunu ağlamasını kastederek yasaklamadın mı? Müslümanlar seni ağlarken görürlerse onlar da ağlarlar dedi. Peygamber aleyhissalatu vesselam yine ağlamaya devam etti ve konuşabilecek hale geldiğinde, Ben bunu yasaklamadım. Bunlar acıma ve merhamet belirtileridir. Merhametli olmayana merhamet olunmaz. Ey İbrahim! Eğer tekrar buluşma vaadi olmasa, bu herkesin geçmek zorunda olduğu bir yol olmasa, ve son gelenimizin ilk gidene yetişeceğini bilmesek senin için daha fazla üzülürdük yine de senin için çok üzülüyoruz ey İbrahim göz ağlar kalp hüzünlenir Allah'ın gücüne gidecek bir şey söylemiyoruz dedi İbrahim'in cennette olduğunu söyleyerek Mâriye radıyallahu anha ve Sirin radıyallahu anhayı teselli etti onları bir müddet yalnız bıraktıktan sonra Abbas radıyallahu anh ve Fazıl radıyallahu anh ile birlikte döndü İki yaşlı adam oturmuş onu seyrederken genç adam cenazeyi yıkadı. Daha sonra cenaze mezarlıktaki küçük mezarına kondu. Üsame radıyallahu anh ve Fazıl radıyallahu anh çocuğu mezara uzattıktan sonra Peygamber aleyhissalatu vesselam cenaze namazını kıldırdı ve kabrin başında oğlu için dua etti. Mezara toprak atıldığında hala mezarın başındaydı. Daha sonra bir kırbasu getirmelerini ve mezarın üstüne serpmelerini emretti. Atılan toprağın yüzeyinde dengesizlik vardı. Buna işaret ederek, sizden biriniz bir şey yaptığında onu mükemmel yapsın dedi. Toprağı eliyle düzelterek yaptığı iş için bu ne iyilik ne de zarar verdi. Fakat hüzünlenenin gönlünü ferahlattı dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birçok kez yaptığı her dünyevi işte kişinin mükemmeli araması gerektiğini vurgulamıştır. Birçok sözü de bu amacın dünyevi olmadığını ve uhrevi olduğunu belirtir. Ali radıyallahu an Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu konudaki tutumunun şu sözlerle özetlenebileceğini söylemiştir. Her zaman yaşayacakmış gibi bu dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalış. Her zaman ayrılmaya hazır olmak, her zaman uhrevi olmaktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu dünyada bir garip, veya bir yolcu gibi ol demiştir. İbrahim'in öldüğü gün cenaze gömüldükten sonra bir güneş tutulması olmuştu. Bazıları bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin üzüntüsüne bağladılar. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ay ve güneş Allah'ın işaretlerindendir. Onların ışığı hiçbir insanın ölümü için kesilmez. Onların tutulduğunu görürseniz aydınlanıncaya kadar dua edin.'' dedi.